İklim için Paris zirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Murat Can Tombil. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Mercator girişiminin katkıları. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da İklim İçin dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Bil. ve bugün de başladık İklim İçin programına. Yoğun bir tempoyla devam ediyoruz. Elimizde bugün bazı, bir ses, bazı ses kayıtlarımız olacak. Sizlere dinleteceğimiz bir de etkinliklerle alakalı son durumdan bahsedeceğiz. Ardından da açık yeşilde bir, bizden bir sonraki programda konuk olup üç sahinde Paris'teki son gelişmeleri konuşacağız. Evet, önce Paris'ten aldığımız getirdiğimiz seslere bir kulak verelim. İklim için. <Gülüyor> İklim için. İklim için. Even though we're a small college, even though we don't even have as much funds as some of these bigger institutions, we took the step to divest, and the reason was because it depends on our survival. We will do everything we can to save our islands, and so, yeah. So I'll be sharing a poem about the beauty of our islands and what we want the world to know, which is that. we shouldn't have to leave, and that uh, we shouldn't have to move from our islands because of the flooding. And so this is a poem I wrote, and it's called Tell Them. Sorry, I got to catch my breath, the red here. Okay, so this is a poem I wrote, and it's called Tell Them. Okay. I prepared the package for my friends in the States. First, the dangling earrings, woven into half moons, black pearls glinting like an eye in a storm with tight spirals. Second, the basket, sturdy, also woven, brown cowrie shells, shiny, intricate mandalas shaped by callous fingers. Inside the basket, I write a message. Wear these earrings to parties, to classes and meetings, to the corner store, the grocery store, and while riding the bus, store jewelry, incense, copper coins, and curling letters like this one in this basket. And when others ask you where you got this, you tell them, they're from the Marshall Islands. Show them where it is on a map, Tell them we are a proud people toasted dark brown as the carved ribs of a tree stump. Tell them we are descendants of the finest navigators in the world. Tell them our islands were dropped from a basket carried by a giant. Tell them we are the hollow hulls of canoes as fast as the wind slicing through the Pacific sea. We are wood shavings and drying pandanus leaves and sicrepiros and gamins. Tell them we are sweet harmonies of mothers, auntie sisters, songs late into night. Tell them we are whispered prayers. Tell them we are little girls with braids cartwheeling beneath the rain. We are shards of broken beer bottles burrowed beneath fine white sand. We are children flinging like rubber bands across the road clogged with chugging cars. Tell them we only have one road. And after all this, you tell them about the water, how we have seen it rising, flooding across our cemeteries, gushing over our seawalls, and crashing against our homes. Tell them what it's like to see the entire ocean level with the land. Tell them we are afraid. Tell them we don't know of the politics or the science, but we see what's in our own backyard. Tell them some of us are old fishermen who believe that God made us a promise. Tell them some of us are a little bit more skeptical. But most importantly, you tell them that we don't want to leave. We've never wanted to leave. And that we are nothing without our islands. Thank you. İklim için Evet, Marshall adalarından Katie Janet Kneller doğru söylüyorsak ismini. bir şiir okudu. Söyleyin onlara diye. Uzun bir şiir aslında. Tamamen Türkçesi elimizde yok ama belki de en çarpıcı olan bölümlerini çarpıcı olan bölümlerini söyleyebiliriz. şiirden. Benim yani en çok ilgimi çeken en sondaki kısım hani adanın adalarının yaşadıkları evlerin nasıl suya battığından bahsediyor bu şiirde. Evet. Biz bilimi, politikayı bilmiyoruz ama arka bahçemizde olanları görüyoruz ve sulara batmış durumdayız. Ve biz hiçbir zaman gitmek istemedik. Evet. Hiçbir zamanda evimizi adalarımızı bırakmak istemiyoruz. Biz adalarımız olmadan hiçbir şeyiz. Söyleyin onlara biz Marshall adalarından geliyoruz. Biz balıkçılarız. Ee, bizim sepetimizde bunlar var ee, dediği bir şiir. Ee, bu çok duygulu bir şiir. Ee, benim açıkçası yine orada yani en çok herhalde bana dokunan hiçbir zaman gitmek istemedik. Bu Ve gitmeyeceğiz cümlesi oldu. Çünkü e, iklim göçü, iklim mülteciliği e, oldukça tartışılan bir konu. Bir anda e, bazı söylemler var. İklim değişikliği nedir ki? Yani nasıl anlayabiliriz göçe neden olduğundan? Doğrudan etkisini nasıl anlayabiliriz? Elbette çatışmaları arttırdığını biliyoruz. Ama buna iklim değişikliği dersek... bazı şeyleri acaba göz mı etmiş oluruz ya da iklim değişikliği nedenli göç diye yeni bir kavramdan bahsedersek bazı ülkelerin bu sefer güvenlik yatırımlarını örneğin Amerika'da gördüğümüz gibi güvenlik önlemlerini arttırmasına güvenlik yatırımı silah yatırımı yapmasına mı neden oluruz gibi söylemler var şu anda iklim mülteciliği anlaşma metninden tamamen çıkarılmış durumda. Evet. İklim mülteci konusunda da ilk harekete geçecek ülkelerin başında da bu Pasifik adalarındaki ülkeler geliyor. Elde edilen son verilere göre 1900'lü yıllarından beri deniz seviyesi 19 santim yükseldi. Bu yüzyılın sonlarına doğru 90 santime kadar ulaşabileceği, bu yükseltinin 90 santime kadar ulaşabileceği söyleniyor. Bir metreye yakın. E, harekete geçilmediği takdirde belki daha da yüksek ve bu oran Pasifik'te bu söylenenden yani ortalamadan daha da yüksek bir şekilde ortaya çıkacakmış. Marshall adalarında şu anda 70 bin kişi yaşıyor. Ülkenin deniz seviyesinin en yüksek kesmi 10 metre ve toprakların çoğu deniz seviyesinin e, deniz seviyesine yakın ya da 2 metre yükseklikte. Bu nedenle ülke ...etrafını saran okyanustaki en ufak değişikliklerden ötürü doğrudan etkileniyor. Ve bu deniz seviyesinin yükselmesinden ötürü de ilk etkilenecek olan ülkelerden başında da geliyor. İklim mülteciliği konusunda da ilk ismi geçen, ilk akla gelen ülkelerin arasında da işte Marshall Adaları gibi ülkeler geliyor. Mesela benim katıldığım bir yan etkinlik vardı. Orada söylenen bir panelistler tarafından söylenen bir cümle biraz garime gitmişti. Şuydu cümle... Herkes her zaman daha iyi yeri arar Hı. ve herkes her zaman daha iyi yerleri göç etmek ister. Oysa burada biz olduğumuz yerden çok memnunuz, mutluyuz ve hiçbir zaman adalarımızı terk etmiyoruz diye bas bas bağıran... Yani ...sadece Marshall adaları değil, Kiribati'den de mesela e, başka da Anote Tong e, yaptığı Liderler Günü'nde yaptığı konuşmada... E, ...en azından Fiji'nin onlara artık ev sahipliği yapacağını e, bildirdi. Ama bana iklim değişikliği konusunda bu şey ne kadar doğru bilemiyorum. Yani yerel halkları dinlediğimiz zaman biz gitmek istemiyoruz diyorlar açıkça. Ve herhalde direkt ilk gö göz göz alınması gereken de onların ilk söyleme olmalı. Yani şiir yazılmış insanlar sürekli eylem yapıyorlar. Bu arada bu duyduğunuz eylem sesi de e, yine COP21 e, iklim müzakerelerinin devam ettiğim Le e, izin verilen, orada bir sokakta izin verilen bir e, yatırım çekme, divestment, fosil yatırımlardan, fosil yakıt yatırımlarından yatırımları çekme ile ilgili bir e, eylemle. Evet, yani e, Kiribati adasında nereden biliyoruz? Biraz önce söylediğin 37 yaşındaki Iona Tehita e, ilk olarak e, açtığı davayla, Avustralya'ya Avustralya açtığı davayla iklim mültecisi sıfatını kullanarak göç etmek istediğini söylemişti ve bunun devamındaki süreci de dünya yakından takip etmişti reddedildi sonra tekrardan başvurdu tekrardan bir bakmak lazım benim de hatırlayamadım son en son durum nedir hatırlayamadım olaylardan bir tanesi ama işte bu Pasifik adalarındaki yaşayan insanların da durumunun ne kadar kritik olduğunu gösteren haberler arda arda da geliyor bunu da hatırlamak gerekiyor sanırım Evet e, şu anda Fransa'da Paris'te ne olup bittiğine dair e, önümüzdeki yarım saatte e, Ümit Şahin ile birlikte konuşacağız ama e, dün bir etkinlik yaptık ondan bahsederim demiştik e, Salt da Salt Galata'da e, hem iklim için anlattık iklim için kampanyasını anlattık e, hem de Paris'te ne, neler olup bittiğini en azından benim orada bulunduğum ilk hafta boyunca gözlemlerime e, katılan e, ...kişilerle, katılımcılarla paylaştık. Evet ama kaçıranlar üzülmesin 19 Aralık'ta tekrardan bir araya geliniyor. Ee, biliyorsunuz daha hatırlayanlar hatırlamayanlar için de tekrardan e, hatırlatmış olalım. İklim için hareketinin başlangıç noktasını oluşturan eylemler... ...geçtiğimiz sene dünyanın en büyük iklim eylemleri olarak nitelendirilen... ...New York'taki izlenimlerin paylaşılması olmuştu. Radyomuzun programcılarından Gökşen Şahin ve Ömer Madra... ...New York'ta gördüklerini anlattıkları bir konuşma düzenlemişlerdi. Ve bunun ardından da e, neler yapılabileceği konuşulmuştu ve iklim için hareketi ortaya çıkmıştı. E, şimdi tekrardan bu sefer Paris'te neler olup bittiğini e, konuşmak istiyoruz. Oradaki e, oturumun ismi New York'tan Paris'e e, iklim... E, Iklim mücadeleleriydi bu sefer de İstanbul'dan Paris'e iklim mücadeleleri İstanbul'daki bir sene içerisinde verilen mücadeleyi düzenlenen formu ve yan etkinliklerin de tartışılabileceği neler olduğunun hatırlan hatırlanabileceği. Bir etkinlik düzenlemeye çalışıyoruz. 19 Aralık'ta tekrardan bir araya gelinecek ve önümüzdeki sene neler yapılabileceği de aynı şekilde konuşulan konular arasında olacağı söyleniyor. Şimdiden bunun duyurusunu yapalım. Zaten önümüzdeki günlerde de İklim İçin programında, Açık Gazete ve Açık Yeşil gibi programlarda bunun duyurularını yapma fırsatı bulacağız. Evet. Evet, John Lennon'un ölüm ile alakalı olarak çaldığımız parçalara da devam ediyoruz. İklim İçin'de de çalmak istedik. Ee, ne çalıyoruz Özgecan? Strawberry Fields Forever. Ee, parçası yanına bugünkü Açık e, iklim için programını e, sonlandırıyoruz. E, ama e, Batı Uygarlı'nın Çöküş kitabının okuması devam ediyor. Ardından Açık Yeşil programında da Ümit Şahin'e bağlanacağız. Let me take you down. Never. No one I think is in my tree I mean it must be high or low That is, you can't, you know Tune in, but it's all right That is, I think it's not too bad Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real And nothing to get hung about Strawberry fields forever Always know sometimes Think it's me But you know I know It's a dream I think I know I mean, ah, yes but it's all wrong That is I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real Nothing to get hung about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 için. Batı Uygarlığının Çöküşü. Gelecekten Bir Bakış. Naomi Oreskes, Erik M. Conway. Bu kitap 2393'te yazıldı. Türkçesi: Oya Tuğcu Özağaç, Bora Kabatepe Yeni İnsan Yayın Edir Devam Ancak bu mantık silsilesi birçok önemli etkeni göz ardı ediyordu. Bunlardan birincisi, üretim ve tüketim sırasında sıklıkla yaşanan sızıntı ve kaçaklar nedeniyle yanmamış halde atmosfere salınan karbondioksit ve metanın küresel ısınmanın şiddetlenmesine neden olmasıydı. Bilim insanları bu riskin de farkındaydılar pekala ama bunu ortaya koyan araştırmalar seslerini akademik dergilerin sayfalarından öteye duyuramamışlardı. İkinci olarak gaz kullanımının sera gazı salımlarını azaltacağı konusundaki analizler gazın elektrik üretiminde bolca kullanılan kömürün yerini alacağı savu üzerine kurulmuştu. Ne var ki fiyatı düşen gaz elektrik üretiminde değil taşımada ve ısınmada çoklukla kullanılmaya başlandı ve sera gazları salımlarına en fazla yol açan kömür elektrik üretiminde kullanılmaya devam etti. Üçüncü etken ise gazın kömürün yerini alacağı şeklindeki beklentiydi ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde öyle de oldu zaten. Ancak başta Kanada olmak üzere diğer birçok bölgede kömürün değil nükleer ve su gücünün yerini büyük ölçüde aldı. Birçok bölgede ucuz gaz diğer fosil yakıt enerji üretiminin yerini almadan sürekli artan talebi karşıladı Yeni petrol üretim santralleri inşa edildikçe fosil yakıta dayalı altyapı daha da sağlamlaştı ve küresel salımlar artmaya devam etti. Doğalgazın iklim üzerinde olumlu etkilerinin olacağı iddiası, kömür ve petrol kullanımına ciddi sınırlamalar getirileceği ve dolayısıyla karbondioksit salımlarının azalacağı ve uzun vadede petrol kullanımının tamamen ortadan kalkacağını öngörüyordu. Dördüncü etken, kömürden çıkan çok küçük parçacıkların atmosferde kümelenmesi ve bunların soğutucu etkilerinin hesaba katılmamış olmasıydı. Bunlar insan sağlığı için kötü olsa da ısının artmasına engel olmada önemli rol oynamaktaydılar. Beşinci, sonuncu ve en önemli etkense, teşviklerin devam etmesi ve dışsal maliyetlerin hesaba katılmaması nedeniyle düşük seyretmeyi başarabilen fosil yakıt fiyatlarının, güneş, rüzgar ve biyoyakıt pazarlarının güçlenme çabalarına ve verimlilik artışı hamlelerine balta vurmasıydı. Bunlardan dolayı sıfır karbon geleceğine giden köprü daha dünya onun üzerinden geçemeden çöktü gitti. Peki sonuç? fosil yakıt üretimi tırmandı, sera gazı salımları arttı ve iklimdeki bozulma hız kazandı. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, IPCC, 2001 yılında yaptığı tahminde atmosferde bulunan karbondioksit miktarının 2050 yılına gelindiğinde iki katına çıkacağını ortaya koymuştu. Bu seviyeye ulaşıldığında ise Sene 2042 idi. Bilim insanları ortalama sıcaklıklarda 2 ila 3 derece arasında bir artış bekliyorlardı. Gerçekleşen artış 3,9 derece oldu. İlk başlarda somut bir etkisi olmayan herhangi bir ölçüt olarak görülmesine rağmen karbondioksit miktarının 2 misline çıkmasının kayda değer etkileri olduğu anlaşıldı. Buna bağlı olarak sıcaklık artışının 4 dereceyi bulmasıyla beraber ani ve sert değişiklikler meydana gelmeye başladı. 2040'a gelindiğinde sıcak dalgaları ve kuraklıklar artık alışılmış hadiselerdi. Su ve gıdanın karneye bağlanması ve doğum oranlarının maltusyen tedbirlerle sınırlandırılması gibi denetleyici uygulamalar yaygınlaşmıştı. Zengin ülkelerde kasırga ve hortum tehdidi altında bulunan bölgelerdeki insanların yerlerini terk etmesi, iklim olayları açısından güvenli bulunan bölgelerdeki nüfusu ve toplumsal baskıyı artırdı. Tabi tahmin edileceği gibi, fakir ülkelerde durum çok daha kötüydü. Afrika ve Asya'nın kırsal bölgeleri, yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklar ve kısırlıkla açlıkla göçe bağlı büyük nüfus kayıplarıyla mücadele etmekteydi. Bunlara karşın deniz seviyeleri yalnızca 9 ila 15 santimetre arasında yükselmişti ve kıyı bölgeler esas olumsuz etkilerle henüz karşılaşmamıştı. Sonrasında Kuzey Yarı kürenin 2040 yazı, Gezegeni eşi benzeri görülmemiş sıcak dalgaları altında kavurarak ekinleri yok etti. Panik baş gösterdi ve hemen her büyük şehirde gıda ayaklanmaları yaşandı. Yetersiz beslenmiş ve susuz kalmış bireylerin kitlesel göçü, böcek sayılarındaki muazzam artışlarla birleşince tifüs, kolera, denge humması, sarı humma, Ve nedeni konusunda hala tıbbi bir açıklama getirilemeyen AIDS salgınları ortaya çıktı. Nüfusu artan böcek kitleleri Kanada, Endonezya ve Brezilya'da devasa orman alanlarını yok etti. Toplumsal düzenin çökmesiyle birlikte başta Afrika'da, daha sonra Asya ve Avrupa'da hükümetler devrildi. Bu giderek çaresizleşen halkların sorunlarıyla ilgilenilmesini sağlayacak toplumsal yapının da çözülmesine neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti gıda ayaklanmalarını ve yağmayı önleyebilmek için ülkede sıkı yönetim ilan etti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada kaynaklarını ortaklaşa kullanabilmek ve nüfusu kuzeye kaydırmak için birleşerek Kuzey Amerika Birleşik Devletleri'ni kurdu. Avrupa Birliği de güney bölgelerinde yaşayan hak sahibi üyelerinin Birleşik Krallık Adaları ve İskandinavya gibi kuzey bölgelerine gönüllü olarak göç etmesine olanak verecek benzer planları olduğunu ilan etti. Hükümetler düzeni sağlamaya ve halklarına hizmet etmeye çabalarken, buzullardan beslenen su kaynaklarının büyük bölümünü kaybeden iki ülke, İsviçre ve Hindistan, Birinci Uluslararası Olağanüstü İklim Değişikliği zirvesini topladı. Eski Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin başarısızlığı nedeniyle itibarını kaybedip lağvedildiğinden, bu zirve, iklimi savunmak için Birleşik Milletler adı altında düzenlenmişti. Siyaset, iş ve inanç dünyalarının liderleri, ...Cenevre ve Çandigarh'da... ...acil önlemleri tartışmak için toplandılar. Birçoğu sıfır karbon salımı için artık zamanın geldiğini söylerken... ...atmosferdeki karbondioksitin emilmesi, sorulması için gereken... ...yüzyıllık süre şöyle dursun... ...küresel enerji altyapılarının yenilenmesi için gereken... ...10 ila 50 senelik sürenin bile beklenemeyeceğini ileri sürenler oldu. Bunun üzerine... Katılımcılar, Birleşik Milletler İklim Mühendisliği ve Savunması Çerçeve Sözleşmesi'ni alelacele imzaladılar ve Uluslararası İklim Soğutma Mühendisliği Projesi için tasarılar üretmeye koyuldular. ICC-EP ICC tarafından atılan ilk adım, 2052 yılındaki Uluslararası Aerosol Enjeksiyonu İklim Mühendisliği Projesi, IASEP, oldu. 2006'da adı, fikri ortaya atan bilim insanıyla anılan Kurtsen projesi gibi projeler, 21. yüzyılın başlarında halkın ciddi tepkisini çekmiş olsa da, yüzyılın ortalarına doğru YASEP, her kesimden desteğe sahipti. Düzeni biraz olsun koruyabilmek için çırpınan varlıklı devletler, içinde bulundukları kötü durum karşısında dünyanın kendilerine yardım eli uzatmasını bekleyen fakir devletler, ve su altında kalma tehdidiyle korkudan çılgına dönmüş alçak rakımlı Pasifik ada devletleri. Yaysep dahilinde mikronla ölçülebilecek boyutlarda sülfat parçacıklarının yılda yaklaşık 2 teragram yani 1 milyon tona eş değer ağırlık birimi teragram 2 teragram hızıyla stratosfere püskürtülmesi yoluyla 2059 ile 2079 yılları arasında ortalama küresel sıcaklıkların her yıl 0,1 derece düşeceği öngörülüyordu. Bu süre zarfında yenilenebilir enerjiye geçmek için gerekli önemli altyapı çalışmaları da tamamlanabilirdi. İlk sonuçlar umut vericiydi. Projenin ilk 3 yılında sıcaklıklar, Beklendiği gibi düşüş gösterdi ve fosil yakıt üretiminin azaltılması yolunda adımlar atıldı. Ancak projenin dördüncü yılında önceden tahmin edilmesine rağmen göz ardı edilmiş olan bir yan etki ortaya çıktı. Hindistan musonlarının kesilmesi Yaysep, güneş radyasyonunun etkilerini azaltarak, Hint okyanusu üzerindeki buharlaşmayı da azaltmış ve dolayısıyla musonlar kesilmişti. Ekin kayıpları ve açlık ülkeyi kasıp kavururken zamanında Yaysep'in en ateşli savunucusu olan Hindistan projenin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Batı Uygarlığının Çöküşü Gelecekten Bir Bakış Naomi Oreskes, Eric M. Conway Bu kitap 2393'te yazıldı. Türkçesi Oya Tuğcu Rızağaç, Bora Kabatepe. Yeni insan yayın edildi. İklim için Paris Silvesi'ne doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi.